Şu fani dünyaya gönlünü verme şu dünyaya gönlünü verme sende kurtulmasın celle elinden sende kurtulmasın celle ben filanım diye göçsünü germe ben filanım diye göğsünü germe, Sen de kurtulmazsın sende Sen de İskender'de geldi alemi gezdi, İskender'de geldi alemi gezdi, Yunus balığıyla deryayı yüzdü Yunus balığıyla deryayı yüzdü Zaloğlu olur nasıl da ezdi olur Rüstem'i nasıl da ezdi O da kurtulmadı ecell elinden O da kurtulmadı ecell elinden Zaloğlu Rüstem'i nasıl da ezdi, Zaloğlu Rüstem'i nasıl da ezdi, O da kurtulmadı ecell elinden, O da kurtulmadı ecell elinden. Yunus ecel vermez kimseye aman, Yunus ecel vermez kimseye aman, Tacı tahtı aldı gitti Süleyman, Tacı tahtı aldı gitti Süleyman. Lokman bulamadı derdine derman Lokman bulamadı derdine derman O da kurtulmadı ecel O da kurtulmadı ecel Lokman bulamadı derdine derman Lokman bulamadı derdine derman o da kurtulmadı ecelleninden, O da kurtulmadı ecelleninden.